Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, yaptığımız amellerde, ibadetlerde ve günlük fiillerimizde niyet ne kadar etkilidir diyor. Yani niyet e, halis olunca ibadetlerin değeri ona göre midir? E, niyetsiz yapılan işlerde, bir ezir yok mudur? Bununla ilgili bir soru soruyor. Gerçekten e, niyet tabi e, arka plandaki bizim azmimiz e, amellerin değer kazanması bakımından çok önemli. Çünkü bildiğimiz gibi e, Peygamber Mısır ve Sellem'in sahih olan hatta meşhur hadis kuvvetinde, mütevatir hadis derecesinde yayılan amal bin niyat diye bir hadis-i şerifi var. Yani ameller niyetlere göredir. Yani insanın niyeti neyse amelinin sevabı, ecri sonucu da ona göre bir bakıma şekillenir. Ki bunu hadis-i şerefin söylenmesine, bu irad buyurulmasına sebep olan bildiğimiz gibi bir hadise vardır. Kısaca Mekke'ye mükerremeden e, Müslümanlar hicret edince, bir genç e, evlenmeyi düşündüğü bir hanım kız varmış. O aile hicret etmiş, kız da tabi hicret ediyor. Bu düşünüyor, e, hiç de hicret etme niyeti olmadığı halde, ee, aslında Mekke'den ayrılmak istemiyor e, anne babasını ya da Malmül mülkünün başından. Fakat sırf o kızla evlenmek niyetiyle hicret ediyor. Yani kafasında tamamen e, o hanım kızla evlenmek niyeti. Dolayısıyla e, Medine'ye hicret edeyim, peygamberimiz yakınında olayım, İslam'a büyük hizmetler edeyim falan böyle bir gayesi yokmuş. E, dolayısıyla e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun gönlündeki bu niyetini Cebrail Aleyhisselam'ın bildirilmesiyle müttali olunca sizden diyor öyleri var ki işte Allah için benim yanımda olmak, İslam'a hizmet edenler, hicret edenler büyük ecir aldılar, kazandılar. Fakat içinizde öylesi de var ki sadece evleneceği bir kızla evlenebileyim diye o niyetle hizmet etti. O da evlendi diyor. Onun ecri orada kaldı anlamında. Onun özel durumu Eshab-ı açıklanmış Yani Badişerif'in Dolayısıyla söylenmesine sebep olan olay olarak Arka planda bu, bu zikredilir Yani kişiye ni Niyet ettiği şey vardır Niyeti neyse o niyetine göre Tecelli meydana gelir Sonuç ortaya çıkar şeklinde. Bu yüzden bildiğimiz gibi Mesela ibadetlerde de niyet Asıldır Yani hangi niyetle ibadeti yapıyorsak O niyetimize göre ibadet şekillenir hele birden fazla çeşidi varsa bir ibadetin onun çeşidini belirleme belirlemek gerekir. Mesela farz namaz var, vacip namaz var, sünnet namaz var, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı gibi cenaze namazı vesaire birçok namaz çeşitleri var. Dolayısıyla bunlardan hangisini kıldığımızı biz belirlemeden niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya desek mutlak olarak hiçbir namaz çeşidi belirle belirlemeksizin niyet ettim Allah razı etsin namaz kılmaya desek hatta kalbimizde de belirgin bir namaz kılma azmi niyeti yoksa bu ne, ne olur nafile namaz olur. Yani genel kıldığımız namazlardan tatavu namazı dediğimiz nafileten kılınan bir na boşa gitmez yine aslında. Ama biz öğlen namazının farzını kılıyorsak niyet ettim Allah razı etsin bugünkü öğlen namazının farzına diye niyetlendiğimiz zaman dikkat edilirse Vakit belirliyoruz ve hangi çeşidini kıldığımızı da ifade ediyoruz. Kalbimizde de zaten bu niyet söz konusudur o sırada. Bu yeterli oluyor ve o namazı kılmış oluyoruz. İşte öğlen namazı ilk sünnetine diyoruz mesela ilk dört rekat. Son sünnetine diyoruz son iki rekatı kılıyoruz. Akşam namazının farzına diyoruz akşam namazını. Kaza namazı kılacaksak işte en son kazaya kalan kalan e, öğlen namazının farzına diniyetlendiğimiz zaman en son kazaya kalan namazımız üç ay önceki bir namaz mesela. Veya üç yıl önceki bir namaz. En son kazaya kalan hangisi ise biz bu namazı kılınca o borcumuz üzerimizden kalkmış olur. Yani kısaca niyet dikkat edilirse belirleyici oluyor. Bizim amelimizin çeşidi ona göre belirleniyor. Bu hayvan kesinde de öyle. Mesela kurban keseceğiz. Ne kurbanı? Adak kurbanı mı? Kurban bayramının kurbanı mı? Akika kurbanı mı? Bir takım kurban çeşitleri var. Hiçbir niyeti olmaksızın bir hayvanı kesersek Kestik diyelim etini dağıtacağız Fakir fukara tasadduk edeceğiz Şimdi onu kurban diye niyetlenmedik Kestik etini fakirlere dağıtıyoruz Yani bir bakıma sadaka paketi gibi Eşe dosta ya da fakirlere gıda dağıtmış oluyoruz Kurban niyeti olmaksızın hayvan kesimi yapmış olduk mesela Şimdi aynı hayvanı biz bir kurban niyetine kesersek Mesela bu adaksa adak kurbanı diyebiliriz. Kurban bayramı kurbanıysa kurban bayramı e, kurbanı olmak üzere niyetlendiğimiz zaman kurbanın hükmü değeri başka. Yani onu kazandırdığı sevap diğerine göre çok farklı. Evet kurbanın da etinden fakir fukara veriyoruz, sadaka tasaddukısma ayrıca var ama sadece onu kurban olarak kesilmesi bile başlı başına insana büyük ezir kazandırıyor. Ve kurban kelimesi bile zaten Allah'a yaklaşmak anlamına gelen karuve ya kurbu kurbanen keli, kelimesinden yakınlaştı yakın oldu. Kime Allah'a yaklaşma ibadeti olmak üzere e, adı da kurban şeklinde ifade edilmiş. Bu yüzden e, niyet e, çok önemli aslında. Mesela abdeste niyet gerçi sünnet görülmüş ama yine de ya, ibadete hazırlık olması bakımdan abdeste başı başına ön hazırlık ifade eden bir temizlik hali oluyor. Yine oruca niyetleniyoruz mesela. Hangi oruca niyetlendiğimizi belirlememiz gerekiyor. Kaza orucu, orucu kaza, adaksa adak orucu yerine göre. E, nafile ise nafile orucu olduğunu belirliyoruz. Dolayısıyla şekil ortaya çıkıyor. Şimdi e, bir kardeşimiz bir de e, borçların ödenmesiyle ilgili niyet diyor. Ne derece etkili olur? Yani bazen niyetleniyoruz, ödemeye çalışıyoruz ama gücümüz yetmiyor, ödeyemiyoruz. E, hatta borçları ödeyemeden... Kişi vefat ettiği de oluyor Diyor mesela Yani niyetiniz ödemek Ama ömrünüz yetmiyor yerine göre Borçlanmışsınız Dolayısıyla 3-5 yıla 10 yıla yayılan borçlarınız var Ödemek niyetiniz var Planlı program borçlanmışsınız Ancak İlerideki ilerideki herhangi bir sıkıntı, felaket, deprem, işte su baskını gibi, hırsızlık gibi sebeplerle malınızı kaybetmişsiniz. Yani zarar etmişsiniz ve malınız borcunu karşılayamacak duruma düşmüş mesela. Dolayısıyla böyle bir borç yükü altındayken vefat eden kişi evet borçlanırken iyi niyetli, planlı programlı borçlanmış, karşığı da var ama öyle bir zaman gelmiş ki İşi bozulmuş, kötüye gitmiş, zarar etmiş ve borcunu ödeyemezlik duruma düştüğü bir sırada vefat etmiş. Yerde kalan mirası bildiğimiz gibi önce borçlarına ödeniyor. Borçların bir kısmını malı karşıladı ama önemli yüklü 3-5 yıla yayılan taksitler var mesela. Malı yok. Borç nereye kaldı? Ahirete kaldı dikkat edilirse. E kim ödeyecek bunu? Miraçları ödesin efendim. Oğlu kızı bunu üstlensin. Babalarından olan bu borcu ödesin. İslam bunu, buna zorlamıyor. Bugün kanunlarda da bildiğimiz gibi e, çocukları bu borcu üstlenmediği sürece aynı şirketi falan gibi bir durum yoksa dolayısıyla kişi e, malı borcunu karşılamadığı zaman müflis durumuna düşüyor. Dolayısıyla alacaklar dünya kısmında alacağını alamıyor. Ahirete kalıyor yani. Ahirete kalıyor ama işte burada Haklı bir sebebe dayalı olarak mı Acaba ahirete kaldı yoksa Keyfi olarak borcunu Ödemediği için mi yani imkanları olduğu halde Hileyle hudayla Borçların geri ata ata zaten ödeme niyeti Yoksa kalbindeki niyetine göre O şekilde de geri kalabilir Borçlar hiç ödenmeden Kişi ahirete geçebilir işte o zaman Niyetine göre şekilleniyor borcun durumu Allah'ın Resulü at Şeriflerinde şöyle buyuruyor Eğer bir kimse ee, ödemek niyetiyle borçlandıysa tabii ki karşılığı olan planlı programlı bir borç anlamına geliyor. İput var belki falan. Ama buna rağmen ileride öyle sıkıntılar, felaketler yaşanıyor ki kesinlikle borcu ödeyemeyecek duruma düşüyorsunuz. Niyetiniz halis olduğu halde borç ödenmiyor mesela. Ahirete intikal ediyorsunuz. Allah'ın Resulü hadis-i şerifin devamında Sır bu iyi niyetinden dolayı Cenab-ı Hak diyor alacaklılara gerekli nimetleri verir, onları memnun eder borçlunun yakasını bırakırlar buyuruyor şimdi kul hakkı olduğu halde bakınız ve yüzlerce kişinin alacakları var senetler çekler ödenememiş kişi iflas etmiş ama çok iyi niyetli şartlar onu gerektirmiş, savaş şartları deprem olabiliyor yangın oluyor bazen, su baskını vesaire, insanın elinde olmayan sebeplerle malı malını kaybediyor. Ve borcunu ödeyemeyecek duruma düşüyor. O halde de vefat ediyor mesela. Sonradan gelen çocuklar e, çocukları da bunu ödeme e, ödemeye mecbur değil. Borç ahrette kalıyor. Ödersene olur çocukları ödeyebilirler de aslında. Yani babamızın borcudur madem. Evet, malı yeterli olmadı ama onun borcu bizim borcumuzdur diye Oğlu, kızı bilfarz Ödesler Aliül ala olur. Onlar da sadaka ecir kazanırlar aslında. Bunda da şüphe yok. Anne babalarını yükten kurtarmak niyetiyle borcu ödeyecekler için buna bir şey denmez. Ama zorunlu olarak ille ödeyeceksiniz denemez. İkinci şık, kötü niyetle borçlanmış. Ödeme niyet yok zaten. Geri geri atmış borçlarını falan. Bu arada işi de bozulmuş. Ve vefat etmiş, borçlar ahirete kalmış mesela. Sır bu kötü niyetinden dolayı Zaten ödeme niyeti olmadığı için buyuruyor peygamberimiz ödemeye de muvaffak olamaz böylesi azimli olmadığı için imzayı atarken ben bunu mutlaka gününde ödeyeceğim diye kararlı hareket etmediği için bu kimse diyor bu malının bereketini göremez ve borcu ödemeyen muvaffak olamaz buyuruyor peygamberimiz ve yarın kıyamet gününde de Cenab-ı Hak onu alacaklarıyla karşı karşıya bırakır alacaklılar sevabından alacaklarını alma yoluna giderler. Sevapları yeterli olması ya Rabbi günahımızı yüklensin derler. Şeklinde bir de denkleştirme diyelim. O öbür alemde hakları alma, yani kulaklarını alma konusunda doğrusu kimsenin kimseye güvenmemesi lazım. En yakın akrabası bile olsa yarın kıyamet gününde daralan, başı sıkışan kişi Birilerinden alacağı varsa o alacağını almaya çalışacaktır bu annesi olur babası olur kardeşleri olur oğlu kızı olur Dolayısıyla bir hak anlamında alacaklar varsa dara düşen yarın kıyamet gününde birbirinden hesap sorma alacakları alma almaya çalışma yoluna gidebilir Bununla ilgili pek çok ayetler hadisler olduğunu görüyoruz mesela Kur'an-ı Kerim'leselüllah yem yefilmarınaki ve ümmihi vebi ve sahibeti ve beni O gün o kıyamet gününde kişi kardeşinden kaçacak gördüğü zaman ve e, ve ümmihi vebi ve annesinden babasından da kaçacak ve sahibeti ve beni hanımından ve çocuklarından da firar edecek gördüğü zaman hak varsa ya benden bir şey isterse benden alacağı varsa korkusuyla eğer kul haklarıyla alakalı bir takım problemler varsa benden hak ister korkusuyla onlardan kaçacak buyruluyor. Çünkü herki herkesin orada kendini meşgul edecek bir sıkıntısı, problemi vardır. Bu onunla meşgul olurken, uğraşırken kendini kurtarmaya çalışırken kimde ne bulursa almaya çalışır anlamında orada bir hesaplaşma olacağı da anlaşılıyor. Tabii ki dünyada gayet güzel amellerle, güzel hallerle, isim akrabasıyla, anne babasıyla, aile fertleriyle güzel geçinmiş hakuku kalmayacak derecede helallaşarak bu dünyadan ayrılmışlar. Onlar elbette hasretle birbirine sarılırlar, buluşurlar, görüşürler ve Cenab-ı Hak onları yine ailece orada buluşturur. Yani ailece buluşturucuna dair de Naslar gerek Kur'an'da gerek Hadis-i Şerifler'de olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu kişinin durumuna göre değişiyor. Yani kısaca dünya hayatındaki yaşantısı, niyeti azmi bir bakıma ahirete bile yansıyor. Ahiretteki halimizi de belirleyici duruma gelebiliyor. Onun için e, bu konuda e, niyet fevkalade önemli. Yani dünya hayatında gerçekten e, azimli hareket edip kararlı olmak ve e, hangi konu ile alakalı olursa olsun e, niyetine girerek yönelmek, azmetmek Kur'an-ı Kerim ve şeriflerde zaten istenen, tavsiye edilen hususlardandır. Mesela Nesabdara ve şavirin fil emri feyz-i azam tefete kerimesine bakarsak ve şavirin fil emri Ey Habibim onlarla Önemli dünyevi işlerde, tecrübeye dayalı işlerle, işlerde danış. Yani hesabınla, işi bilenlerle, önemli olan dünya işlerini istişare et, emir sigasıyla. Ey müminler siz de böyle yapın demektir. Yani önemli bir işe karar vereceğiz, bu işi bilenlerle görüşüp danışmak, istişare etmek, Kur'an-ı Kerim'de isteniyor. Feyd-i istişarenin sonucunda azmedip karar verince de, yani ikna oldunuz, böyle yapılırsa bunda hayır görülüyor, kar görünüyor. İyi bir ticaret usulü, güzel bir meslek olarak görünüyor kanaatine varınca da feyiz azemte azmedince fete Allah, Allah'a güvenip dayan bürülmüş. Yani demek ki doğrudan doğruya Allah'a tevekkül etmek yerine önce konu neyse, hangi konuyla alakalıysa problemimiz o konuyu bir defa doğrudan dolayı doğru, kendimiz çözemiyorsak işi bilenlerle istişare etmek, danışmak isteniyor. E, danışma sonucunda bir kanaat oluşursa o yoğunlaşmış kanaatimiz üzerine azmedince e, ondan sonra Allah'a güvenip dayanmamız, tevekkül etmemiz isteniyor. Demek ki hiç tedbir almadan, istişare etmeden bu efendim iş şu şekilde şu şekilde olursa sonuca ulaşır anlamında hazırlıklar yapmadan e, oturduğumuz yerden yorulmadan çalışmadan proje plan program yapmadan doğrudan doğru ben bu inşallahı var edeyim Allah'a güvenip dayanayım daha sonradan proje gelir planlaması olur e, Daha sonrasında insanlara işare ederim demek yerine önce kendimize düşeni sağlam bir şekilde yaptıktan sonra sonucu Allah'tan beklemek tevekkül oluyor. Yani bizde tevekkül biraz yanlış algılanmış. Yani Sürekli insanın tevekkül halinde bulunması hiçbir tedbir e, almasa da, esbabına tevessül etmese de, azmedip niyetine girmese bile e, Allah'a güvendiği zaman e, işleri yolunda kendi kendine yürür gider e, şeklinde algılama da oluyor tevekkülü. Gerçi bu derece gerçi Allah'a tam bağlanabilsek güvenebilsek o da olur olmaz değil çünkü Allah'ın Resulü bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor eğer siz Allah'a tam güvenebilseniz tevekkül etseniz edebilseniz aynen diğer kuşlarda falan olduğu gibi e, rızkınız ayağınıza gelir diyor peygamberimiz hiç farkında olmadan rızkınız önünüze gelir Aynen kuşların ve diğer bir takım mahlukatın rızkını hazır bulması, önüne gelmesi gibi sizin de rızkınız önünüze, önüne gelebilir. Hiç yorulmadan Cenab-ı o rızkı size ulaştırır manasında. Elbette teşviklerde var, yok değil. Ama genel olarak esbabına tevessül etmek, tedbirini almak, hazırlık yapmak, kendimize düşenleri yaptıktan sonra allah Teala'dan sonuç beklemek esası tevekküle ilgili ayet kelimelerde kerimelerde e, yerini almış. Mesela şeyde de e, savaş şartları içindeki ya, cenâb-ı yardım istemelerde de e, benzer ilkeyi görüyoruz. Nesebden İntensurullah'a yansurküm ve tebitt aktamküm mesela. Yani siz Allah'ın dinine yardım ederseniz yansurküm Allah da size yardım eder. Tebitt aktamküm ve ayaklarınızı düşman karşısında sabit kılar. Sizi düşman artık geri atamaz, yenme durumunda bulunamaz. Allah size yardım eder. Ne zaman siz Allah'ın dinine yardım ettiğiniz takdirde, yani gerekli bütün tedbirleri alarak askeri tedbirleri, hazırlıkları, askeri eğitimi, düşman karşısındaki e, bütün gerekli olan askeri tedbirleri aldıktan sonra düşmana bu tedbirlerle saldırınca Allah öte ara yanızda olur. Nusret ilahi tecelli eder. İnten yan yansurüküm. Senûret, nüsret-i ilahiye dediğimiz bu aslında Allah'ın yardımı. Ondan sonra söz konusu olur. O yüzden esbabını tevsir etmeden, hazırlığımızı yapmadan doğrudan doğruya kendilere çekilip dua edelim, dua ile düşmanı yenelim. Mesela bu kesinlikle istenmiyor. Dua edilir ama bütün hazırlıklar yapıldıktan, kendimize düşeni ortaya koyduktan sonra sonuç Allah'tan beklenir, dua o zaman yapılır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarının zem edildiği ayetlerden, olaylardan birisi şudur. Firavun ordusuyla Hz. Musa e, Kızıldeniz'e doğru giderken bir yerde sıkıştırıyor. Dolayısıyla ya Musa diyorlar düşman göründü, bize saldırabilir, bizim de ona karşı cevap vermemiz gerekebilir. Yani bizi düşmanlık hiç karşı karşıya getirmesen. Biz şu gölgede oturalım. Madem Allahü Teala her şeye kadir, her şeye gücü yetiyor. Dilerse bu düşmanı da imha edebilir, etkisiz kılabilir, bize saldırsın önleyebilir. Allahü Teala dua et ya Musa. Biz şimdi düşmanla karşılaşırsak bir kısmımız öleceğiz, yaralanacağız, sakat kalacağız. Bu duruma düşmeden biz kenarda istirahat edelim şu ağaçların gölgesinde. Rabb'in bu işi halletsin gibi Hz. Musa'ya teklifte bulunuyorlar değerli kardeşlerimiz. Yani dikkat edirse ne kadar atalet yani sivri zekalık diyelim buna biz. Madem Allah her şeye kadir niye düşmanla bu kadar çarpışarak ederek bir sürü sıkıntıya girelim? Allahü Allah Teala bunu versin, Halletsin ama dünya imtihan yeri. Sevap ecir kazanma yeri. Savaşlar cihat da de en ecirli amellerden sayılmış. Şehit dendiği zaman peygamberlerden sonra en yüce makam olarak ilan edilmiş ayet-i Gazi aynı şekilde. Şimdi dolayısıyla bütün bunların bir imtihanın gereği olduğu belli. O yüzden biz kenara çekilelim, hiçbir sıkıntıya musibete uğramadan dünyada refah bir hayat yaşayalım. Ahirette de cennete bizi Allah koysun. Sıkılmadan bu işler çözülsün gibi bir şeye girmiş İsrailoğulları. E, tabii ki arkasından hemen onlara bir takım şeyler başlıyor. E, Cenab-ı Hakk'ın bir takım dünyevi azabı, sıkıntıları İsrailoğluna daha o günden başlamış oluyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor. Bir malın fiyatını pazarlık payında koyup beredikten sonra bir balığını mesela 100 lira fiyat koyduk, karı da içinde, işte 30-70 lira aldıysak 30 lira kar ediyoruz 100 lira fiyat koyduğumuzu kabul ederim. Bu durumda müşteri diyor geliyor pazarlık etmeden malı alıp gitse diyor, hiç pazarlık 100 lira etiket koymuştuk, müşteri 100 lira üzerinden parayı ödedi malı aldı gitti diyelim. Başka bir ihtimal diğer bir müşteri geldi. Ya yani bunu 90 liraya vermez misin dedi. Siz de sıkı pazarlık yaptığı için 90 liraya verdiniz. Şimdi i̇ki tane fiyat meydana geldi mesela. Dolayısıyla başka birisi de çok daha sıkı pazarlık yaparak işte bunu 70 lir, 75 liraya verir misin diye çok ısrar etti. ...70 liraya almıştık sadece 5 lira kar etmek üzere 70, 75 liraya verdiğimizi kabul edelim. Yani 2-3 tane müşteriye aynı çeşit malı farklı fiyatlarda versek. Biri şimdi hiç pazarlık yapmayan 100 liraya aldı o malı. Diğeri 75 liraya aldı mesela. 25 lira %25 daha eksik. Bu alışverişlerin hükmü nedir diyor. Satıcı böyle bir durumda veber altında kalır mı diye sormuş. Güzel bir soru aslında. Yani günümüzde olan şeyler bunlar. Şimdi kısaca e, İslam alimleri e, ayet ve dikkate alarak bazı alışveriş çeşitleri e, tespit etmişler. Bunlar şu dört çeşit alışveriş olarak ortaya çıkıyor ve her biri de tabii meşru görülmüş. Bunlardan bir tanesi işte e, serbest e, müsabemeli satış deniyor. Serbest pazarlık ve satış. Pazarlık yapmıyorsa etiket fiyatı belli parayı verir, müşteri malı alır gider. Müşteriye yalan söylenmiyor. Şu kadar kere diyorum, bu kadar kere diyorum diye müsameli satışta kar miktarı belirtilmeksizin tek fiyat konmuş. Üzerine etiket yazılmış olabilir veya sorulduğu zaman bu malın fiyatı 100 lira demiştir satıcı. Alıcı da o fiyat üzerine almıştır. Buna müsameli sat. Caizdir. İkincisi böyle bir malı müşteriye satarken Kişi hiç kar etmediğini söylüyor. Bu malı ben diyor 100 liraya aldım 100 liraya satıyorum diyor mesela. Neden? İşte mevsimi geçmek üzeredir. Veya paraya sıkıştım senet çek ödemelerim var. O yüzden hiç karsız satış yaptığını söylüyor. Dolayısıyla eğer bu söylediği doğruysa gerçekten 100 lira aldığı malı 100 liraya satıyorsa alıcı da o fiyattan alsa vebal olmaz tabii ki. Yani sen kardeşim hiç e, kar etmeden satışın doğru bulmuyorum. Ben sana 10 lira kar vereyim dese. Yani 100 liralık mala 110 lira ödese bir kimse yani kardeşe bağış yapmış olur. Ama günümüzde bu şey genellikle genelde olmaz. Yani başa baş satış da dense bu şekilde satış e, teklif edildiği zaman yani müşteri bu fırsatı kaçırmaz çoğu zaman alabilir. Alırsa ne olur? Şimdi bir tek hadis-i şerifte yalnız ne i Saran Bey'il Muttarri buyurulmuş. muzdar kalan kişinin malının satışını e, Nebi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehiyet yasakladı. Yani dara düştüğünü gördüğünüz bir kimsenin malını ölü fiyatını almayın. Çok ucuz fiyata almayın bunu fırsat bilerek. O kardeşiniz daha fazla da zarar sokmayın manasında bir teşvik var. Alırsan ne olur? Haram olur demek doğru değil tabi ki. Diyelim bu şekilde aldık. Ee, bu Allah Resulü'nün de hiç karsız bir e, alışveriş yaptığına dair rivayet var. Hz. Ebu Bekir, Peygamberimiz hicret hazırlığı sırasında işte iki tane deve almasını e, söylemiş e, Hz. Ebu Para da vermemiş. Tabi o an için üzerinde belki yanında hazır olmadığı için e, yol hazırlığı için iki tane alıver. Birisi benim için olsun demiş Peygamberimiz. Hazreti Ebu Bekir hayvanın satıldığı yerden iki tane deve satın almış. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e tabi deveyi getirince parasını vermek istemiş. Karıyla beraber. Hazreti Ebu Bekir Yaşulullah demiş. Müsaade ederseniz bizim hediyemiz olsun. Yani ben bu hayvanın parasını almak istemiyorum demiş. Allah'ın Resulü yok olmaz ya Ebu Bekir demiş. Ben sana benim içinde bir hayvan al dedim. Yetki verdim, vekalet verdim yani bir bakıma. Bu deveyi benim adıma aldın, parasını vermem gerekiyor demiş Peygamberimiz. Yine almak istemeyince vellini ni buyurmuş. Yani bu iki deveden birisini bana başa baş fiyat üzerinden, karsız devret anlamında. Bunu tevliye satışı deniyor. İkincisi tevliye satışı. Başa baş, hiç karsız satış. Peygamberimiz de Hazreti Bekir'de Bekir'e Bekir e, e, ana parayı ödemiş sadece karsız fiyat üzerinden bu malı devralmış. Bunun örneği var. Yani bu da caiz olur. Üçüncüsü vaziyat satışı deniyor. Zararına satış. Anlamına geliyor. Yani maliyetinin altında ve alış fiyatının altında bir fiyatla da bir kimse malını satsa mesela bu malı 100 liraya aldım, 80 liraya satıyorum diyor mesela. %20 zarar. Neden? Neden? İşte mevsimi geçmek üzere veya mar, bo, mal bozulması fiyat kırmıştır. Gıda maddesi ise 2 gün daha elinde kalırsa bozulma ihtimali var mesela. Mal ucuz atılabilir bozulmadan satayım diye. Ee, veya başka sebep de olabilir. Ee, darda kalan senedi çeki vardır. O gün şiddetle para ihtiyacı vardır. Dolayısıyla malını zararına satabilir. Yalnız daha önce söylediğimiz hadis-i şerifi hatırlayarak aslında... Gerçekten onun dara düştüğünü Biliyorsak Senedi çeki var ödeyemediğinin farkındayız Dolayısıyla ona e, Ödünç para vererek Veya başka türlü yardımcı olarak e, Problemini Çözme imkanı varsa Peygamberimiz onu tavsiye ediyor aslında Yani onun malını ölü fiyatını almak yerine Kardeş yardımcı ol, olunuz Diyor Peygamberimiz onu demek istiyor yani Ve onun malını ölü fiyatını Almayın çok ucuz fiyatla almayın anlamında Neyse Buna rağmen satıcı satıyor, alıcı da o fiyatı aldığını kabul edelim. Eğer verilen bu bilgiler doğruysa, alıcının aldığı bu mal kendisine helaldir, alışverişte caiz sayılır. Yeter ki satıcı söylediği sözlerinde dürüst olsun, doğru, doğru olsun. Eğer satıcı hileli iş yapıyorsa, mesela o malı 60 TL almış, 100 liraya aldım diyor bir yalan söylüyor. 80-20 lira zararına satıyorum diyor. Halbuki 20 lira karı var. 60 liraya aldığı 100 lira etiket koyduğu malı aslında 80 liraya satıyor. 20 lira zarar ediyorum diyor müşteriye. Ya da etikete yazmış. %20 zararına satır. Diye etiket yazmış mesela. Halbuki kesin 20 lira kar ettiği de belli. Kendisi biliyor bunu yani. Dolayısıyla Böyle bir satış her nasılsa biz madem kendi malı indirim yapmış, 80 lira alayım desek aldığımız zaman bu mal bize helal olur. Caiz olur yani. Fakat bunu biz daha sonra öğrendiğimizi kabul edelim. Oradan ayrılınca, tabii 100 lira örneğini verdik ama bu çok daha kıymetli bir mal olabilir. 1000 lira, 10 bin liralık, 50 bin liralık bir mal olur. Dolayısıyla müşteriyi sırf etkilemek için kandırmak için e, bu gibi yalanlar alışveriş sırasında yapılmış olabilir. İşte yalan yere biraz önce söylediğimiz gibi 60 liraya aldığı 20 lira kar ettiği halde 20 lira zarar ediyorum diye malı satarsa bunda yalan olduğu belli. Ve müşteri bunu öğrendi diyelim mesela. Dolayısıyla müşteri e, bu malı geri getirir veya geri gelir. Kardeşim sen bana 20 lira zararına %20 zararına sattım dedin ama ben e, bu malı aldığın yerden öğrendim alış fiyatını sen 60 liraya almışsın %20 zarar ettim diyorsun %20 ya da 20 lira karın var karın olduğu halde zarar göstererek beni aldattın kusura bakma e, %20 zarar, zararına dediğine göre bunu 60 lira alış fiyatı var %20 düştüğümüz zaman ne eder şu kadar 48 liraya düşer fiyat mesela. Bu malın al, alış fiyatı ya da maliyetinin üzerinden %20 indirimle satıyorsan bunun değeri 48 liradır. Bu fiyattan e, hesa, e, hesap görelim. Üzerini geri ver diyebilir bir. Eğer bunu e, satıcı kabul etmezse o zaman e, paramın tamamını geri ver. Malı geri al diyebilir. Eğer malı kullanmadıysa Paket açı falan mal, malın kullanımı söz konusu değilse geri getirebilir. İhale yapar yani. Parasını alabilir. C şıkkı birisi olmamış bunların diyelim. Bunları öğrenmeden bu bilgileri almış malı evine gitmiş kullanmış falan mesela. Ama bu bilgiler tabii ki alışveriş sırasında kayda geçti. Kim tarafından? Yazıcı Melek tarafından. Amel defterine kayda geçti. Yarın kıyamet gününde bu fazlalık diyor İslam alimleri. Yalana dayalı olan bu fazlalık %20 zarar gösterip de aslında 20 lira kar ettiği bu alışverişteki fazlalık kendisine habis kazanç olur. Tıp kazanç olmaz diyorlar. Yani yine de hırsızlık kelimesini ifade etmek istememişler. Sonuçta karşılıklı e, Rıza var. E, alacaklı o fiyat üzerine almış. Satıcı da o fiyat üzerinden satışı yapmış tamamen hırsızlık kelimesi kullanılmıyor ama bereketsiz bir kazanç habis kazanç anlamında ifadeler kullanılmış bu fazlalık için işte bu fazlalık tabi ki bereketsiz bir mal veya para olarak kasaya giriyor bunu zaman zaman yaparsa bu kardeşimiz yalana dayalı bu fazla paralar ekleyerek e, satış fiyatına satışlar yaparsa fazlalıklar amel defterine geçtiği gibi fiilen onun kasasına da girdiği için bereketsiz bir kazanç onun kasasında yerini almış demektir. Ee, dolayısıyla malının, mülkünün feyzini bereketini yavaş yavaş göremeye görememeye başlar. Çünkü Peygamberimiz Sallallahu kesinlikle alışverişlere zaten yalan karıştırılması istenmediği gibi e, yalan yere yemin, lağviyat, malı gereksiz yere met etmeler mübarekalı ifadelerle malı övmeler falan da nehyedilmiş hadis-i şerif yoluyla. Mesela Allah Resulü şöyle buyurmuş innel bey yahdül lag'u vel hılfı feşevi bir sadaka şüphesiz bir alışverişe lagviyat, boş söz, yalan yere yemin çokça karışır. Bir rivayette el bir de var. Yani yalan karışır. Fakat diğer rivayetlerde yalan kelimesi yok. Çünkü Peygamberimiz yalana, yalanı zikrederek bile buna müsaade etmez. Feş, ve bir sadakati bunu sadakanızı telafi ediniz buyurmuş yani malınızın ucundan kazancınızdan fakir fukara tasadduk ederek bu niyetle yine de malı e, pazarlarken müşteriyle konuşurken pazarlık sırasında farkında olarak veya olmayarak o, o malı met etmeye mesela vallahi kurtarımız, vallahi zarar ederim vallahi bana bir şey kalmıyor falan der pek çok esnaf ama hiç de öyle değildir %20 yirmi, yüzde kar ettiği halde vallahi hiç kar kalmıyor, vallahi zarar ederim gibi sözleri söyleyebiliyor. Şimdi bu tam e, münakit yeminde olmuyor dikkat edilirse. Yani kesin azimli yapılan bir yeminden ziyade buna lagv yemini deniyor. Malı met ederken müşteri ikna etmek için kullanılan bir yemin türü oluyor. Sık sık da kullanıldığı için bu gerçek yemin sayılırsa içinden işin içinden zaten çıkılmaz. Yani yemin kefaretlerini kişi onlarca yaptığı yemin için yerine getiremez. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de de Nesadu Bire لَا يَحْزُمُ اللّٰهِ بِاللَّقْبُ فِي اَيْمَانِكُمْ وَلَا كِيَ اَخْزُمُ عَقَتُمُ ayetinde yemin ikiye ayrılmış. Bir lağb yemini bir de mürakit yemin. Lağb yemini biraz önce söylediğimiz vallahi şöyle, vallahi billahi böyle vallahi yemek korumaz, vallahi zarar ederim gibi sözler Dikkat edilirse azimli bir yemin değil. Gelişi güzel. Müşteri ikna etmek için veya dil alışkanlığı bilhassa sebebiyle söylenen sözcükler oluyor. Ve bunların kefareti, yani bunu yapmamak lazım ama Peygamberimizin hadis-i şerifinde feşevi büs-sadakati, bunu sadakanızda telafi ediniz. Fakir fukaraya bu niyetle kazancınızdan bir şeyler verin diye tavsiye edilmiş. Ama ayet-i kerime de Allah sizi lağ yeminlerinizden dolayı hesaba çekmez. La yuâhâz hükmullâhu. Sizi muâhâz etmez, hesaba çekmez diye Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulmuş. Ve lâki yuâhâz Fakat e, bilerek, bilinçli şekilde yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi hesaba çeker veya sorumlu tutar. Bu da münakit yemin dediğimiz bilerek. Vallahi borcumu bugün ödeyeceğim diyor mesela. Veya vallahi bundan sonra sizin kapınıza gitmem, size e, sizin kapınızı açmam, size ziyarete gitmem gibi. Mesela kesin yemin ediyor. Tabi böyle bir durumda Peygamberimiz sallallahu aleyhi hadis-i şeriflerinde meşru olmayan bir konuda yemin eden kişi hemen yemini bozsun, kefaret versin buyuruyor. Mesela yemin eder vallahi bu akşam içki içeceğim dedi bir kimse. Diyelim haram bir şey. Hemen o şeyini bozarak, içki içmeyerek yani yemini bozsun, ama yemin kefaret versin. Yemin kefareti de malum ayetin devamında onu fakire giydirmek e, bunu geç, buna gücü yetmiyorsa üç gün üst size oruç tutmak şeklinde yemin kefareti orada devreye girebiliyor. Buna, e, bu duruma göre e, üç tane alışverişten sonra bir de murabahalı satış türü var satışlarda. Buna e, alış fiyatını veya maliyeti müşteri açıklayarak Kâr miktarını belirterek satma e, ismi veriliyor. Satış anlamında bu kelime kullanılmış. Murabahalı satış. Kâr miktarı açıklanarak müşteriye yapılan e, satışa murabahalı satış deniyor. Ve şu anda işte finans kurumlarında bu faizsiz bankacılıkta bu terim çok e, öne çıktı. Murabahalı satış yapma yoluyla. Yani peşin alıp vadeli satma, vadeli devrediverme. Hatta sipariş üzerine malı alma ve müşteri hemen devretme bekletmeden olan satışa murabal satış denmiş. Bu malı ben 100 liraya aldım 120 liraya sana satıyorum dedik mesela. Aldığımız fiyat belli satış fiyatı belli. Kar ne kadar? 20 lira. %20 yani. Ve dolayısıyla bu verilen bilgi doğruysa böyle bir alışverişte caiz zaten. Kar miktarı belirlenmiş. Müşteri bunu göze almış. Kabullenmiş yani. Bu fiyat üzerinden malı satın almayı kabul etmiş. Böyle bir alışveriş de caizdir. İşte günümüzde faizsiz bankalarda hep araba alımında arabanın fiyat e, bedelini müşteriye, satıcıya ödeyerek e, müşteriye devir yapma yoluyla, arka planda yapılan sözleşmelerle şu arabayı biz 30 bin lira aldık, 35 bin lira 24 ay taksitle sana devrettik diyor mesela. Veya bu daireyi 100 bin liraya peşin parayla aldık. Sana 120 bin liraya 24 ay takside devrettik gibi. Ee, artık ise işte ondan sonra dairenin taksilerini ediyorsunuz, Araba ise arabanın taksileri. Makine ise makinenin taksilerini ödemek suretiyle e, alışveriş gerçekleşmiş oluyor. Buna murabahalı satış deniyor. Tabi hiç depoda falan bekletmeden hep siparişler üzerine mal alma, müşteriye hemen devretme usulü çok cazip olduğu için malı müşteri buluyor, pazarını yapıyor. Dolayısıyla e, sadece parayı satıcıya ödeyerek arka planda yapılan sözleşmeyle e, müşteriden o malın e, bedelini taksitlerle e, tahsil etmekten ibaret bir muamele çok kolay olduğu için para ödenemezse mala ipotek koyma hakkı da var ayrıca konuyor genelde kıymetli alacaklarda. Dolayısıyla böyle bir muamele çok garantili olduğu için zarar ihtimali çok az olduğu için günümüz faizsiz bankacılığında tercih edilen bir yöntem olarak fazla yayıldı aslında. Yani yüzde 95, yüzde 97 şu anda faizsiz bankalar murabaha yapıyor. Mal alımı satımı muhakkak mal üzerinden bir muamele yapıyor. Buna murabaha deniyor. Hatta müş, alıcı ile müşteri ile ortaklaşa alarak bir kısmını müşteriye ödüyor bir kısmını faizsiz banka ödüyor. Ortak alınan malı kendi hissesini müşteriye devretmek suretiyle vadeli olarak e, muameller bugün e, sürekli yapılan muameller halini almış. Buna murabahalı satış deniyor. Bu da caiz görülmüş. Hatta yalana e, kaçmamak şartıyla müşteri e, tam olarak e, malı alacak olan kişi Karı alış fiyatını, satış fiyatını bildiği için açıklık var alışverişte. Yalan girmediği sürece netlik var yani. İşinize gelirse, cazi buluyorsanız alırsınız, bulmazsanız almama hakkınız var mesela. Yani bu yönüyle alışverişin murabahalı şekli de caiz görülmüş. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buna benzer satışların hepsi olmuş. Pazarlıkta satış var, başa baş satış var zararına satış söz konusu. Ayrıca murabalı satış aynı gün içinde ikiar miktarı e, belirgin halde uygulanan alışveriş çeşitleri Allah Resulü döneminde var. Başka bir kardeşimiz ticarette diyor helal yoldan kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Fakat bazı malların değerinin altında satışı yapılıyor. Bu, bu biz bu durumda rekabet edemiyoruz. Ne yapmalıyız diye sormuş. Değerinin altında satılması. Evet. Şimdi piyasada e, malum İslam'da serbest rekabet esası e, gözetilmiş. Yani arz ve dengesine göre pazar yerlerinde oluşan fiyatlar üzerinden satış caiz görülmüş. K belli kar oranı be tespit edilmemiş. Kar oranı %10 olur, %20 olur, %50 olur yerine göre %30 olabilir. İslam bunu piyasanın şartlarına bırakmış. Bunun anlamı şu oluyor. Aynı malı üreten veya satın alan iki kişi düşündüğümüz zaman bunlardan ucuza mal eden çok kar eder. Pahalıya alan az kar eder. Bu yüzden bütün dünya milletleri ucuza nasıl mal edebiliriz? Bir malı alırken nasıl ucuza alırız? ki satarken piyasa fiyatı üzerinden satalım, çok kar edelim mücadelesini veriyor. Yani Dolayısıyla işte böyle bir Pazar e, faaliyeti içinde diyor kardeşimizin sorusu. Bazıları da çok fiyat kırıyor diyor. Zarına satış yapıyor. Malını paraya çevirmek için veya başka sebeplerle. Biz malımızı satamayınca da diyor e, zarar ediyoruz. Ve ticari, ticari durgunluk yaşıyoruz manasında. Şimdi aslında İslam'da e, fiyatların anormal yükseltilmesi Fahiş Gabin denilen bir e, terimle ifade edildiği gibi hoş görülmediği gibi, fiyatları aşırı kırmak suretiyle, ucuz mal satarak başkalarının müşterini kendimize çekmek, başkalarının ticari faaliyetini durdurmak, onu zarara uğratmak, hatta iflas ettirmek. İşte buna tröst kartel deniyor. Amerika'da, Avrupa'da falan şiddetle yasaklanan ticari argümanlardandır. Tröst hareketi. Yani iki üç tüccar mesela şöyle diyelim, dünya piyasalarından bir çeşit malı üç, üç ithalatçı getirtiyor. Bir dördüncüsü yok. Yani bir ülkede o malın ithalatçısı üç kişiden ibaret. Şimdi bu üç, üç kişi kendi aralarında anlaşıyorlar. Dolayısıyla istediği fiyata bu sefer satmakları doğuyor. Rakipleri olmadığı için de halkın ihtiyacı olan bir ürünse o. Üç kişi gizlice anlaştıkları zaman fiyatı yükseltiyorlar. Veya bunlardan birisi e, diğerlerini saf dışı etmek için büyük ölçüde o malı ithal ettiyse bu sefer zararına satmak yoluyla çok ucuz satmak yoluyla diğerlerin satışlarını engelleyebilir. Onların satışını durdurur. Kendi mallarını ucuz fiyatla satar. Fakat diğerler eğer bunu krediyle aldılarsa, borç olarak aldılarsa ithal malları bu sefer mallarını satamayınca borcunu ödeyemezler. Bu sefer icralık oluyorlar. İcra kapılarına dayanıyor. İflas etme ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Büyük tüccar olduğu için depolarına tırlarla gelen mallar tabii ki bazen aylarca, 3-5 ay, 6 ay çok ucuz satmak yoluyla işlerinden birisi ikisi diğerini İflas ettirme diyelim, ona zarar ettirme e, yoluyla e, onun önünü kesmek, piyasadan silinmesini temin etmek gibi yollara başvurabiliyorlar. İşte bunlar da İslam'da yasaklanmış. Bu yüzden İslam'da e, çok yüksek fiyatla mal satışı caiz görülmediği, e, uygun görülmediği gibi çok düşük fiyatla mal satarak müşterileri kendine celbetmek, komşularına zarar ettirmek için yapılacak satışlarda e, caiz görülmemiş. Ne çok yüksek fiyat ne de düşük fiyat uygulamak yerine piyasada geçerli fiyat hakkı neyse o malın o fiyat üzerinden satılması hedeflenmiş. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.